Altın Işık Ziya Gökalp Kel olan Yoksul bir babanın 3 oğlu vardı. Büyük oğlunu dişinden tırnağından arttırarak öğrenime göndermişti. Bunu bir bilim adamı yapacaktı. Küçük oğluna ileride kendi dükkanını bırakacaktı. Ortanca oğluna gelince buna verecek hiçbir şey kalmıyordu. Hatta ona bir ad bile koymamıştı. Önemsizliğini göstermek üzere onu hep Keloğlan diye çağırırdı. Böylece mahalleliler arasında onun adı Keloğlan kalmıştı. Keloğlan henüz 7 yaşındayken ekmeğini elinin emeğiyle kazanmaya başladı. Hammallık, kahveci yamaklığı, aşçı çıraklığı, satıcılık gibi birçok işlere girdi. Eline pek az para geçebiliyordu. 12 yaşına kadar türlü sıkıntılar içinde yaşadı. Bu yaşa girince kendisine güvenen tam bir erkek oldu. Artık büyük işlere girmek, şan kazanmak, büyük bir adam olmak istiyordu. Kel olan ara sıra şiir söylemeye de yeltenir, yanık koşmalar düzeldi. Gönlünün duygularına bu koşmalarla kanat vermek isterdi. Bir gün gönlünden böyle bir koşma fırladı. ''Burada sevinç yok.'' Dert çok keder çok. İsterim bir altın yurda varayım, talihim arayıp bulmadı beni. Bari ben gezeyim onu arayayım. Bu koşma Kele olanı verilmiş bir karar karşısında bıraktı. Gurbete çıkmak. O nasılsa şarkı söylerken kendi haberi olmadan bu kararı vermişti. Her akşam yalnız kalınca bu yoldaki koşmaları tekrar eder dururdu. Diyorlar herkesin nasibi varmış. Ona rast gelmedim ben bu toprakta. Burada değilse başka yerdedir. Gideyim arayayım onu uzakta. Keloğlan'ın kalbinde bu uzaklara gitmek, talihini aramak düşüncesi, ömrünün uzun ve karanlık gecesinde bir şimşek gibi parlamıştı. O bir gün dağarcığına bir kat çamaşır ve biraz ekmekle peynir koydu. Dağarcığını sırtına bağladı. Hedeften ayrılan bir inci gibi başka yerlerde kısmet bulmak umuduyla doğduğu şehre veda etti. Yayı olarak başını aldı, gurbete çıktı. Meğer Keloğlan gibi talihini aramaya çıkmış başka çocuklar da varmış. Keloğlan yolda giderken birinci gün Orhan'a rast geldi, ikinci gün Turhan'a, üçüncü gün Tarhan'a rast geldi. Bunlar da Keloğlan gibi dağarcığı omzunda birer küçük serivenciydiler. Hepsi öyle 10'la 12 yaşları arasında bulunan bu dört küçük serseri arkadaş oldular. Bunlar nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Gittikleri yerde ne yapacakları konusunda da hiçbir kararları yoktu. Ama kalpleri kendilerine uzaktan gülümseyen umutlarla doluydu. Bir gün muratlarına erecekleri ruhlarına gizlice söz verilmiş gibiydi. Küçücük ruhlarında sarsılmaz imanları vardı. Eski kahramanlar gibi tarihlerine güveniyorlar, tehlikelere atılmaktan erkekçesine bir zevk duyuyorlardı. Keloğlan da arkadaşları yüce yüce dağlardan açtılar, coşkun coşkun ırmaklardan geçtiler. Sonunda ıssız bir çölün büyük bir ırmağa yanaştığı noktada yeşil bir vadiye girdiler. Burada tepesi bulutlara ulaşan somaki mermerden bir kule gördüler. Kulenin doğu tarafında yine aynı cins mermerden hazine odaları vardı. Keloğlan, ''Burada talimimizi deneyebiliriz.'' dedi. Gezgin çocuklar büyük sevinçlerle kuleye yaklaştılar. Kulenin yanına gelince yüce bir ağacın altında bir dev karısının dikiş dikmekte olduğunu gördüler. O, arkasını yola doğru çevirmiş olduğundan çocukları göremedi. Ama çocuklar onun kazan kadar kafasını tulumlara benzeyen memelerini, burç gibi gövdesini görebiliyorlardı. Dev karısı sağ memesini sol omzuna, sol memesini sağ omzuna atmıştı. Keloğlan arkadaşlarına ''Hepimiz dev karısının memesini emelim, memesini emersek oğulları olacağımızdan bizi kolay kolay yiyemez. Merke çok acıkmış olsun.'' dedi. Hepsi parmaklarının ucuna basarak dev karısının yanına geldiler. İkisi sağ memesine, ikisi sol memesine sarılarak süt pınarın olduğundan su içer gibi kana kana içtiler. Devlerin yasasına göre bir dev karısının memesini emenler onun süt çocuğu olurlardı. Dev karısı artık onları yiyemezdi. Dev karısı başını çevirince dört çocuğun memelerine emdiğini gördü. Dev karısı ''Siz hepiniz çocuklarım oldunuz. Artık size bir şey yapamam. Bu gece misafirim olunuz.'' ''Yarın yolunuza devam edersiniz.'' Keloğlan ''Peki teyzeciğim bu gece sana misafir oluruz. Zaten annem ölürken bana vasiyet etmişti. Biraz büyürsem buraya gelip ablasını görmemi benden rica etmişti. İşte ben de arkadaşlarımla birlikte seni görmeye geldim.'' Dev karısı Keloğlan'ın hilesine karşı hile yapmak istiyordu. Maksadı gece bunları uyuttuktan sonra eski zamanın dev göreneklerine kulak asmayarak, göreneği tanımayarak hepsini yemekti. Ama süt çocuklarını uyanıkken yemeye utanıyordu. Dev karısının neler düşündüğünü olan sezmişti. O da uyanık olmaya karar verdi. Akşam olunca bıçağıyla parmağını kesti ve içine tuz doldurdu. Kendi kendine ''Artık gece gözlerime uyku girmez'' dedi. Dev karısı çocuklara sevdikleri yemeklerden bir ziyafet çekti. Yemekten sonra yatak odasını göstererek çekildi. Çocuklar yatağa girdiler. Yalnız Keloğlan uyumadı. Arkadaşları hemen uyudular. Dev karısı yarım saat sonra çocukların uyuyup uyumadığını anlamak için odanın kapısına geldi. Yavaşça bağırdı. Dev karısı Uyarır uyanık kim var? Keloğlan ben varım. Dev karısı. Niçin uyumazsın Kelo olan? Kelo olan. Annem bana her gece bir tulumba kaymaklı dondurma yapardı. Onu yer uyurdum. Şimdi onu yemediğim için uykum kaçtı. Bir türlü uyuyamıyorum. Dev karısı. Süt mandıra. Mandıra da buraya bir saat. Dağ başında kar var da. O da yarım saat uzakta. Dondurma iki saat kadar hazır olamaz kelo olan 3 saat olsa bile zararı yok çünkü dondurma olmazsa sabaha kadar uyuyamayacağım. Dev karısı: Peki öyleyse Bekle, 2 saate kadar dondurmayla geleceğime söz veririm. Dev karısı gitti. Mandıradan süt, karlı dağdan kar getirdi. Dondurmayı yapıp kelo olanın önüne koydu. Kelo olan arkadaşlarını uyandırdı. Dondurmadan güzelce yediler. Arkadaşları yeniden uyudular. Keloğlan da uyur gibi yatakta uzandı. Yarım saat geçer geçmez dev karısı yeniden kapıya geldi. Yavaş sesle bağırdı. Dev karısı, uyur uyanık kim var? Keloğlan, ben varım teyze. Niçin uyumazsın Keloğlan? Annem dondurmadan sonra bana hala kıymalı bir su böreği pişirirdi. Onu yedikten sonra rahatça uyurdum. Dev karısı, koyunlar ağılda Ağılsa buraya bir buçuk saat uzak. Demek ki yine iki saat bekleyeceksin. Keloğlan, beklerim teyze. İki saat sonra çocuklar su böreğini de yediler. Yeniden yatağa girip uyudular. Yarım saat sonra dev karısı geldi. Dev karısı, uyur uyanık kim var? Keloğlan, ben varım teyze. Niçin uyumazsın uyumazsın Keloğlan? Keloğlan bu sefer de bir tepsi baklava istedi. Bundan sonra da sırasıyla elmasiye, muhallebi, kuzu dolma istedi. Dev karısı tek o Keloğlan uyusun diye her istediği yemeği pişirip getiriyordu. Son yemeği yapmak için yine Ağıl'a gitmek zorunda kaldı. Ağıl'ın bir buçuk saat uzakta olduğunu Keloğlan biliyordu. Bu sırada güneş ilk ışıklarıyla ufku yaldızlamaya başladı olan arkadaşlarını uyandırdı, köşkün kulesine girerek demir kapısını arkadan sürmelediler. Kulenin tepesindeki gezinti yerine çıkarak dev karısının geri gelmesini beklediler. Biraz sonra da dev karısı geldi. Çocukları köşkte bulamayınca kaçmış olduklarını sandı. Bir anda kulenin tepesinden gülüşler, kahkahalar işitti. Bir de ne görsün? Çocuklar kulenin tepesinde... Dev karısı öfkesinden ne yapacağını şaşırdı. ''Çocuklar açın kapıyı!'' diye bağırdı. Çocuklar yukarıda sür türkü söyleyerek oynuyorlardı. ''Ey yalancı süt annemiz! Sen istedin bizi yemek. Senden daha kurnazız biz. Çektik senden türlü yemek. Dev karısı, dev karısı. Gitti yağın tam yarısı. Pek tatlıydı dondurmanız, kaymaklıydı muhallebi. Bizi köşke kondurmanız. Sizi etti fakir gibi. Dev karısı, dev karısı, gitti sütün tam yarısı. Ne güzeldi su böreği. Titriyordu elmasiye. Harap ettik hep mitti. Baklavadan yiye yiye. Dev karısı, dev karısı, gitti balın tam yarısı. Dev karısı bu sözleri işitince kapıyı kırmak için bir kazma aramaya gitti. Dev karısı kazmayla gelince Keloğlan sordu. Teyze bu kazma ile ne yapacaksın? Kuleyi yıkacağım. Kuleyi niçin yıkmak istiyorsun? Seni ele geçirmek için. Ya ben kendi isteğimle yanına gelirsem? O zaman seni evladım gibi severim. olan arkadaşlarına yavaşça şu sözleri söyledi. Ben kuleden aşağı ineceğim. Alay için kendimi ona teslim edeceğim. Dev karısı bana bir şey yapamaz. Siz hiç korkmayın olan kendisinin kulesinin penceresinden sarkıttı. Dev karısı sağ elini uzatarak olanı oradan aldı. Sol elinde tutmakta olduğu bir çuvalın içine koydu. Çuvalın ağzını sıkıca bağladı. Dedi ki, olan, bu durumda da bana bir oyun yap göreyim. Şimdi mutfağa gidiyorum. Dişlerimi takıp geleceğim. Seni kıtır kıtır yiyeceğim. olan. Yiyebilirsen afiyet olsun teyze Dev karısı mutfağa koştu olan hemen cebinden çıkardığı küçük bir bıçakla çuvalı yardığı içinden çıktı Bahçede dev karısının sevgili buzağı soğutluyordu olan onu tuttuğu getirdi İçine koyduğu çuvalın ağzını sımsıkı bağladı Kendisi sazların arasına girerek saklandı Bu anda dev karısı geldi Kazma gibi dişlerini ağzına takmıştı Yüzü korkunç cinlerden, zebanilerden daha korkunç bir şekle girmişti. Koşarak geldi, çuvalı yakalayarak ağzına götürdü. Çuvalla birlikte içindeki yaratığı yemeye başladı. Hepsini yedikten sonra elinde püskül gibi bir şey kaldı. ''Bu nedir acaba?'' diyerek gözlerine doğru yükseltti, baktı. ''Bir de ne görsün? Sevgili Biricik ve dünya üzerinde bir tek nazlısı olan buzağısını yemiş.'' Kuyruğu elinde kalmıştı. Bunu görünce dev karısı öfkesinden yere düştü, bayıldı. Kelo olan dev karısının bayıldığını görünce arkadaşlarına "Kuleden ininiz, kaçalım" dedi. Arkadaşları kuleden inerek ırmağa doğru koşmaya başladılar. Dev karısı ayıldı. Bunların ırmağa doğru koşmakta olduklarını görünce arkalarından seyirdi. Çocuklar ırmağın kıyısına geldiler. Kelo olan Çabuk her birimiz bir ağacın tepesine çıkalım, dedi. Her biri hemen minare kadar yüksek bir ağacın tepesine çıktı. Dev karısı yetişince çocukların yüce söğütlerin tepesinde kahkahalarla gülüştüklerini gördü. Dev karısı, oraya nasıl çıktın Keloğlan? Keloğlan, teyze ağacın altına bir sabun, onun üstüne bir bıçak, bıçağın üstüne bir sabun koyarak merdiven yaptım. Bu merdivene basarak ağacın tepesine kadar çıktım. Dev karısı hemen köşke gitti. Birçok sabunla bıçak getirdi. Birbiri üstüne istif ederek bir merdiven yaptı. Bunun üzerine çıkınca ayakları kesildiğinden tabanlarından parmaklarından kan akmaya başladı. Birdenbire yıkılarak yere yuvarlandı. Dev karısı biraz sonra bin güçlükle yerinden kalkarak bir balta getirmeye gitti olan arkadaşlarına Ağaçlardan inelim, ırmaktan yüzerek karşı kıyıya geçelim dedi. Çocuklar birer balık gibi yüzerek suyun öte yüzüne geçtiler. Dev karısı köşkten dönünce çocukları karşı kıyıda gördü. Dev karısı, "Oraya nasıl gittin Keloğan?" olan "Teyze, ırmağın ortasına bir değirmen taşı yuvarladık. Ona basarak bu yana geçtik." Dev karısı o halde bekleyin şimdi size yetişirim. Dev karısı hemen yakındaki değirmene koştu. Oradan bir değirmen taşı getirerek ırmağın ortasına attı. Taş ırmağın çok derin olan dibine daldı. Dev karısı ırmağın ortasında ger gerçekten bir taş atlama varmış gibi bir ayağını ırmağın ortasına attı. Ayağı boşluğa gelince güm diye suyun içine düştü. Dev karısı yüzme bilmiyordu. Vücudu dağ parçası kadar ağırdı. Kocaman gövde köpüklü sulara birkaç kere dalıp çıktı. En sonunda boğuldu gitti. Kelo olan dev karısının boğulduğunu görünce suda yüzerek yanına geldi. Tırmanarak başının üstüne çıktı. Bıçağıyla dev karısının gözlerini ve kulaklarını kesip çıkardı. Bunları dar ağacına koyduktan sonra ırmağın kıyısına döndü. Arkadaşlarıyla birlikte o memleketin başkentine gittiler. Dev karısının gözleriyle kulaklarını padişahın sarayına götürdüler. Dev karısı yıllardan beri memleketi yıkmıştı. Padişah kim bu dev karısını öldürürse ona büyük ödüller vereceğini duyurmuştu. Padişah Keloğlan'la arkadaşlarına nasıl bir ödül istersiniz diye sordu. Keloğlan dev karısının hazinelerini bize verirseniz başka bir şey istemeyiz dedi padişah bu hazineler zaten sizindir diyerek her birine kırk katır verdi onları mallarına getirmek için dev karısının köşküne gönderdi bunlar oradaki hazineleri aralarında bölüştüler her biri payını kendi katırlarıyla başkente getirdi dört arkadaş birer konak satın aldılar birer dükkan açtılar iş güç sahibi oldular Tembel Ahmet Bir padişahın aşk yüzünden delirmiş bir oğluyla üç kızı vardı. Kızların düğün zamanı geçmeye başlamıştı. Bir gün bu üç sultan Bostancıbaşı'yı çağırdılar. Her biri bir karpuz ısmarladı. Büyüyü çok geçmiş bir karpuz, ortancısı az geçmiş bir karpuz, küçüğü tam olgun bir karpuz istedi. Bostancıbaşı istenen karpuzları getirdi. Sultanlardan her biri kendininkine adını yazarak karpuzları padişaha gönderdiler. Padişah karpuzları kesti. Kızlarının bu bilmecelerdeki anlamlarını anladı. Padişah önce büyük kızını çağırdı. ''Seni bir gence mi vereyim, ergin ve olgun bir adama mı vereyim?'' diye sordu. Büyük Sultan ''Siz bilirsiniz padişahım'' diye cevap verdi. Padişah bunu sağ vezirin oğluna verdi. Düğünlerini yaptı, sonra ortanca kızını çağırarak aynı soruyu sordu ve aynı yanıtı aldı. Bunu da sol vezirin oğluna verdi. Sara küçük kıza gelince ona da aynı soruyu sordu. Ama küçük sultan saraylılara özgü incelikli iki yüzlülüğe gerek görmedi. ''Şevketli babacığım, beni gence veriniz.'' dedi. Padişah bu cevaptan öfkelendi. Hemen tellallar çağırtarak nerede tembel, miskin, uyuşuk bir genç varsa haber verilmesini duyurdu. Meğer yoksul bir kadıncağızın Tembel Ahmet adlı bir oğlu varmış. Yerinden kalkmaya bile üşenirmiş. Bunun kulübesini padişaha haber verdiler. Padişah küçük kızını ceza olmak üzere bu gence verdi. Bunların da düğünü yapıldı. Tembel Ahmet bir gün evin bahçesinde hava almak istedi. Annesi onu arkasına alarak götürdü. Sultan hanım kaynanasına dedi ki sen onu bahçeye götürdün oradan getirmek de bana düşer. Kaynanası ah sen onu nasıl getirebilirsin demesiyle kocam değil mi elbette getiririm dedi ve hemen mutfağa koştu. Ateşli bir odun alarak tembel Ahmet'in yanına gitti. ''Sen hiç utanmaz mısın? Annen seni bahçeye sırtında getirip götürüyor. Daha ne zamana kadar evde kalacaksın? Hadi git çalış, para kazan. Sen de bir adam ol. Yoksa bu odunla sana güzel bir ziyafet çekerim.'' dedi. Tembel Ahmet bu durumu görünce korkusundan sokağa fırladı. Çarşıya gitti. Orada onun bunun eşyasını taşımaya başladı. Akşama kadar beş on kuruş kazandı. Akşam olunca eve geldi. Yavaşça kapıyı çaldı. Tembel Ahmet, tak tak. Annesi, kim o? Tembel Ahmet, benim Tembel Ahmet. Gir içeri. Hanım evde mi? Evde. Odun elinde mi? Elinde. Öyleyse gelmem. Al bu parayı, ben yine kazanmaya gidiyorum. Annesi her ne yaptıysa Tembel Ahmet içeri girmedi. Ertesi gün yine beş on kuruş kazanarak akşam kapıya geldi. Tak tak. Kim o? Benim Tembel Ahmet. İçeri gelsene oğlum. Anım evde mi? Evde. Odun elinde mi? Elinde. Öyleyse içeri gelemem. Al bu parayı ben yine kazanmaya gidiyorum. Ertesi gün bir tüccar Tembel Ahmet'e beş yüz kuruş verdi. Bu parayı harçlık olarak ailene bırak. Seni kervan başı tayin ediyorum. Benimle Bağdat'a geleceksin. Hayvan başına sana yüz kuruş vereceğim dedi. Tembel Ahmet bu teklifi kabul etti. Beş yüz kuruşu alarak eve geldi. Tak tak. Kim o? Benim Tembel Ahmet. İçeri gelsene oğlum. Hanım evde mi? Evde değil. Odun elinde mi? Elinde değil. Al bu 500 kuruşu. Ben ticaret için Bağdat'a gidiyorum. Oğlum, içeri gel de az biraz yüzünü göreyim. Hanım evde, şimdi gelemem. Allah'a sığmarladık. Cemal Ahmet kervanla beraber yola çıktı. Kervan bir gün ıssız, açsız, susuz bir çöle rast geldi. Araya araya tepeler arasında gizli bir kuyu buldular. Tüccar Tembel Ahmet'e kovayla kuyuya inmesini ve orada kovayı suyla doldurmasını emretti. Bu işin ücreti olarak hayvan başına 1 lira alacaktı. Tembel Ahmet kuyuya indi, kovayı su ile doldurdu. Kervan halkı kovayı yukarı çektikçe hayvanlara su veriyorlardı. Hayvanlar suyu bitirince yeniden kovayı salıyorlar, Pe Tembel Ahmet onu yeniden dolduruyordu. Ama Tembel Ahmet yalnız bu işle uğraşmıyordu. Kuyunun içinde bir kapı gördü. Bu kapıdan içeri girince bir köşk gördü. Bu köşkte kara gözlü bir kız oturmuş mahzun mahzun düşünüyordu. Kara gözlü kız tembel Ahmet'i görünce aman Allah aşk olsun beni bu kuyudan kurtar diye yalvarmaya başladı. Tembel Ahmet Şimdi seni çıkarırsam dışarıdaki arkadaşlarım belki sana bir kötülük ederler. Birkaç gün daha sabret. İlk uğradığımız şehirde kervandan ayrılarak iki atla gelip bir ip merdivenle buraya geleceğim. Seni kurtaracağım dedi. Kız kendisini unutmasın diye yüzüğünü parmağından çıkararak Tembel Ahmet'in parmağına taktı. Tembel Ahmet köşkün bahçesine çıkınca orada yemişleri gerçek narlardan farksız yapay nar ağaçları gördü. Tembel gerçek sandığı bu ağaçlardan narları kopararak omzundaki heybesinin iki gözünü doldurdu ve kıza veda ederek kuyudan çıktı. Bu kervanın içinde eski bir arkadaşını gördü. Heybeyi bu arkadaşına teslim ederek evine gönderdi. Bir gün akşama doğru Tembel Ahmet'in evinde karısıyla annesi konuşuyorlardı. Kapı çalındı. ''Tembel Ahmet sizde bir gönderdi.'' diye içeriye narlarla dolu bir heybe verildi. Küçük Sultan ''Ne güzel narlar.'' diyerek heybeyi kilere götürdü. Bir gece gelin hanım kaynanasına ''Bu güzel narlardan bir tanesini keselim de yiyelim.'' dedi. Bir nar getirerek kesti. Narın yapma olduğunu, içinin inci, elmas, yakut ve zümrütlerle dolu olduğunu gördüler. ''Bu saklayalım.'' dediler. Ertesi gün kestikleri nardan çıkan mücevherleri sattılar. Bunun parasıyla padişahın sarayına karşı güzel bir saray yaptırdılar. İçinde tekke gibi bütün yolcuların ve seyyahların misafir edileceğini, pek güzel yemekler verileceğini duyurdular. Padişah vezirine bu sarayın sahibini bilmek istiyorum. Kılığımızı değiştirip oraya gidelim bir çorba içelim. Belki sahiplerini de görürüz dedi. Derviş kılığına girerek yeni saraya geldiler. Adamlardan hiçbirini tanıyamadılar. Tembel Ahmet'in kervanı Bağdat'a ulaşınca tüccar ona bir altın tepsi verdi. ''Bu tepsiyi Musul padişahına götürürsen sana çok bahşiş verecektir.'' dedi. Tembel Ahmet Musul'a giderek tepsiyi padişaha sundu. Padişah Tembel Ahmet'in parmağındaki yüzüğü görünce dört yıldan beri kayıp olan kızının yüzüğü olduğunu anladı. Padişah yüzüğün onun elinde nasıl geçtiğini sordu. Tembel Ahmet kuyu serüvenini anlattı. ''Padişah, o benim kızımdır. Sizin ülkenin velahtıyla nişanlıdır. Bir gün kızım ortadan kayboldu. Çok aradık, bulamadık. Nişanlısı da uğradığı felaketten çıldırdı. Şimdi kızımı kuyudan kurtarırsan hem benden hem kendi padişahından çok bağışlar alırsın.'' dedi. Tembel Ahmet'e 5-10 arabayla bir tabur asker verdi. Tembel Ahmet kuyunun yanına gelince içine indi. Karagözlü Sultan'ın bütün eşyasını dışarı çıkardıktan sonra Sultan'a dedi ki Şimdi sen de çıkmaya hazırlan ama önce ben çıkacağım. Çünkü sen daha önce çıkarsan beni burada bırakıp gitmeleri ihtimali var. Tembel Ahmet kuyudan çıktıktan sonra Sultan'ı da çıkardı. Musula babasının yanına götürdü. Kız babasıyla annesiyle görüştükten sonra nişanlısının yanına gitmek istedi. Tembel Ahmet, nişanlısının eniştesi olduğunu, kendisinin de memlekete gitmek üzere olduğundan onun yanına götürebileceğini söyledi. Sultan memnunlukla birlikte gitmeye razı oldu. Kafile şehre bir saat uzaklıktaki bir köye ulaşınca Tembel Ahmet, ''Siz burada kuracağımız çadırda bekleyiniz, ben gidip geldiğinizi haber vereyim.'' dedi. Tembel Ahmet kulübesinin kapısına geldi. Sultan Hanım tembel Ahmet gelince tanıyabilsin diye kulübeyi yıktırmamıştı. Tembel Ahmet kapıyı çaldı. Tak tak. Kim o? Benim tembel Ahmet. İçeri gelsene kocacığım. Hanım evde mi? Evde. Odun elinde mi? Elinde değil. Tembel Ahmet içeri girdi. Bir de ne görsün. Evlerinin içi görkemli bir saray olmuş. Karısı gönderdiği narların mücevherlerle dolu olduğunu yalnız bir tanesini satmakla bir saray yaptırdıklarını anlattı. Tembel Ahmet'e sen hamama git elbiseni değiştir ben onu getiririm dedi. Hemen altın arabaları hazırlatarak karşılamaya gitti. Karagözlü Sultan'ı büyük bir gösterişle saraya getirdi. Ertesi akşam padişahla oğluna bir ziyafet çekti. Padişah ister istemez deli şehzadeyi de birlikte götürmeye razı oldu. Delinin hiç kimseye zararı yoktu. Yalnızca delin bir iç sıkıntısıyla yaşıyordu. Padişah Tembel Ahmet'i tanıyamadı. O arada küçük kızı Yasemin çubuğunu getirerek kendisine sununca onu tanıdı. Tembel Ahmet, beni tembellikten kurtarıp hiç yorulmaz bir adam haline koyan kızınızdır. O beni kendisine layık bir koca yaptı. Ben de ona ve size değerli bir hediye getirdim. Dört yıldan beri şehzadeyi bu durumda bulunduran sevgilisini getirdim, dedi. Bu anda dört yıllık aşk özlemiyle yanan kara gözlü sultan içeri girerek şehzadeye doğru koştu. Şehzade bunu görünce elini alnına götürdü, gözleri canlanmaya başladı, halinden tavrından yavaş yavaş anılarının uyandığı, belliğinin yerine geldiği anlaşılıyordu. Birkaç saniye geçtikten sonra tamamıyla aklı başına geldi. ''Ah sevgilim'' diyerek nişanlısına sarıldı. Padişah kızına ve damadına teşekkürler etti. Kırk gün kırk gece düğün yaparak şehzade ile karı gözlü sultan Muratları erdiler. Kuğlar Bir padişahın on bir oğluyla bir tek kızı vardı. Bu çocukların sevgili anneleri ölünce padişah başka bir kadınla evlendi. Bu yeni hanım sultan büyücüydü. Üvey çocuklarını da hiç sevmiyordu. Bir gün üvey annesini lüferi hamama götürdü. Yüzüne, başına, vücuduna siyah bir boya sürdü. Büyüyle boyayı çıkmaz bir hale getirdi. Kız pek çirkin oldu. Artık padişah babası yüzüne bakamıyordu. Kızcağızdan herkes iğreniyordu. Sonunda onu mutfağa attılar, bulaşıkları yıkamakla görevlendirdiler. Üvey anne bununla da kalmadı, kızın on bir erkek kardeşini de büyüyle birer kuğu şekline soktu. Bu zavallılar geceleyin yine insan olurlardı ama güneş doğar da olmaz kuğu şekline girerek havaya uçarlardı. Yeşil göllere giderek orada sazların mor gölgelerinde yıkanırlardı. Nilüfer kardeşlerine gördüğü sürece saraydaki aşağılamalara dayandı. Ancak kardeşlerinin birer kuğu olarak uçup gittiklerini gördükten sonra artık sarayda kalmayı istemedi. Bir gün gizlice saraydan çıktı. Az uz dere tepe düz gittikten sonra bir yeşil gölün kıyısına geldi ve söğüt ağacının gölgesinde oturarak gölün güzel renklerini seyretmeye daldı. Bu anda karşıdan bir beyaz bulutun gelmekte olduğunu gördü. Bulut göle yaklaşınca bunun beyaz kuğular sürüsü olduğunu anladı. Bu beyaz kuğlar önce göle inerek serin sular içinde yıkandılar. Sonra içlerinden biri Nilferi görerek arkadaşlarına gösterdi. Hepsi birden suya yüzerek kız kardeşlerinin yanına geldiler. Elini, ayağını, saçlarını öpmeye başladılar. Kız bunların kendi kardeşleri olduğunu tanıdı. Onlara başından geçen bütün felaketleri anlattı. Kuğular bu sözleri işitip anlıyorlardı ama cevap veremiyorlardı. Gece olunca kuğular birer genç şehzade oldular. Nilüfer kardeşlerini birer birer tanıdı. Onlarla sabaha kadar konuştu. Ama sabah olunca yeniden hepsi kuğuya dönüştüler. Uçarak gölün öte yanına gittiler. Nilüfer akşama kadar sabırsızlıkla bekledi. Akşama doğru beyaz bulut yeniden göründü. Kuğular yine zümrüt sularda yıkandıktan sonra Nilüfer'in yanına geldiler. Geceliğin insan kılığına girdiler. Nilüfer'e dediler ki biz gölün bu kıyısında barınamayız. Buranın havası, toprağı, her şey sıkıcıdır. Karşıki kıyıda güzel bir kumsal vardır. Kumları altından, sedefleri inciden, çakıl taşları elmastandır. Bu kumsalın üzerindeki tepede, çam ormanlarının içinde ağaçların birbirine geçmesinden doğal bir köşk ortaya çıkmış. Orası bizim sarayımızdır. Ormanda her türlü yemiş ağaçları, av kuşları var. Seninle orada mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Yarın sabah biz birer kuğu olunca seni kanatlarımızın üzerine alacağız. Gölün üzerinden geçireceğiz. Sakın korkmayasın. Bizim kanatlarımız kuvvetlidir. Suya düşeceğini hiç hatırına getirmeyesin. Sabah olunca altı kuğu yan yana gelerek bir sal şeklini aldılar. Nelüfer bu salın üzerine oturdu. Beş kuğu da kanatlarını açarak salın üzerinde bir gölgelik yaptılar. Bu beyaz sal gökte uçmaya başladı. O yukarıda uçarken hayali aşağıdaki gölün gümüş aynasına yansıyordu. Nilüfer düşmekten korkmadığı için bu yolculuktan çok zevk alıyordu. Akşam yaklaşınca bir adaya indiler. O geceyi adada geçirdiler. Sabahleyin yine beyaz uçağı oluşturdular. Nilüfer'i akşama doğru karşı kıyıya altın kumlu, inci sedefli, elmas taşlı kumsala indirdiler. Geceyi ormandaki doğal köşkte geçirdiler. Sabah olunca kardeşleri yine kuğu olup uçtular. Nilfer köşkten çıktı, ormanda gezindi. Ağaçların dalları güzel, yaprakları güzel, çiçekleri güzeldi. Yemişleri de çok lezzetliydi. Akşama kadar gölün kıyısında ormanın ağaçları altında gezindi. Akşam olunca kuğular geldiler. Kardan daha beyaz oldular. Köpüklü sularda yıkandılar. Güneş batar batmaz yine insan oldular. Buradaki tatlı hayat aylarca sürdü. Bir gece Nilüfer'in rüyasına aksaçlı bir yaşlı kadın girdi. Ormanın doğu tarafında bir süt gölü var. Orada yıkanırsan eski güzelliğini bulursun, dedi. Nilüfer sabah olmadan kardeşlerini uyandırarak süt gölünün yerini öğrendi. Sabah olup da kuşlar uçunca o da süt gölüne doğru gitti. Göle girip de yıkandıktan sonra aynaya baktı. Üvey annesinin yaptığı büyüden önceki güzelliği tamamıyla geri gelmişti. Akşam kardeşleri Nilüfer'i bu durumda görünce çok sevindiler. Nilüfer o gecede rüyasında yaşlı kadını gördü. Kadın dedi ki, kardeşlerini büyüden kurtarmayı istersen mezarlıktaki ayrı kotundan on bir gömlek örmelisin. Ama bunlar bitinceye kadar sana ne gibi işkenceler yapsalar ağzından hiçbir söz çıkmayacaktır. Hiçbir soruya yanıt vermeyeceksin. Eğer bütün işkencelere dayanarak hiç konuşmaksızın, bir söz bile kullanmaksızın 11 gömleği yapar ve kuğlara giydirirsen, onlar hemen eskisi gibi insan olurlar. Nilüfer uyanınca ayrı kotu aramaya gitti. Topladığı otlarla gömleklerin birincisini örmeye başladı. Akşam kardeşleri geldiler. Ne yapmakta olduğunu sordular. Hiç yanıt vermedi. Sürekli örüyordu. Kardeşleri ''Bu konuşmamak da büyüdür.'' dediler. Artık geceleri kardeşleriyle konuşmuyordu. Onlar konuşuyor, kendisi gömlek örüyordu. Bir gün o diyarın genç padişahı ava çıkmıştı. Yolu doğal köşke uğradı. Köşkün güzelliğine hayran oldu. Hele orada dünya güzeli Nilüfer'i görünce ona bin candan bin cana aşık oldu. Genç padişah kıza kim olduğunu sordu. Nilüfer yanıt vermedi. Adını sordu, yine yanıt almadı. Kız hiç durmaksızın gömlek örüyordu. Genç padişah kızın bu haline şaştı. Kıza bana varır mısın diye sordu. Yine yanıt yok. Vezirleri susmak kabul etmektir dediler. Kızı bir arabaya koyarak genç padişahın sarayına götürdüler. 40 gün 40 gece düğün yaptılar ama Nilüfer hiç oralarda değildi. O sürekli gömlek örüyordu. Ayrı kotu bitince geceleri saraydan çıkıyor, mezarlıklarda ayrı kotu topluyordu. yanında padişaha varmak isteyen vezir kızları vardı. Onlar Nilüfer'in arkasına gözcü koydular. Sonunda padişaha nişanlısının büyücü olduğunu, geceleri mezarlıklarda dolaştığını, halk aleyhinde büyüler yaptığını haber verdiler. ''İnanmazsan geceliğin arkasından git, kendi gözünle görürsün.'' dediler. Bir yandan da halk arasında kızın büyücü olduğunu yaydılar. Padişah şüphelenmişti. Gece olunca kızın arkasına düştü. Kız mezarlığa geldi, ot toplamaya başladı. Padişah kızın büyücü olduğuna inandı. Kızı mahkemeye verdi. Kadı birçok soru sordu. Kız hiçbirine karşılık vermiyor, elindeki gömleği örüyordu. Kadı sonunda kızın asılmasına hüküm verdi. Padişah Nülfer'in yanına geldi. Bir tek söz söylerse cezasını bağışlayacağını, yine eskisi gibi nişanlısı kalacağını söyledi. Nülfer elindeki gömleği örmekten başka hiçbir hareket göstermedi. Gömleği örmekte de devam etti. Padişah kızım bu darvanışlarından öfkelendi. ''Hüküm uygulansın'' dedi. Cellatlar kızı aldılar. Dar ağacının yanına götürdüler. Kız son gömleğini bitirmek için acele ediyordu. Bir saniye durmuyor, örüyor, hep örüyordu. Cellat ölüme hazırlanmasını söyledi. Birçok seyirci bu büyücünün nasıl öleceğini seyretmeye gelmişti. Kız yine aldırmadı. Gömleği örmeye devam etti. Zaten gömlek bitmek üzereydi. Cellat ağzından bir söz çıkarmak için ona abdest almasını, namaz kılmasını, tevbe etmesini öğütleyip duruyordu. Kız da son örgüleri bitirmeye çabalıyordu. Sonunda cellat usandı. Kızı asmak için eline uzattığı zaman son gömlek de bitmişti. Bu anda on bir kuğu bir beyaz bulut gibi uçarak geldiler. Kızın çevresini aldılar. Kız yanındaki on bir gömleği birer birer bunlara giydirdi. On bir kuğu birdenbire on bir şehzade oldu. Bu durumda cellat da seyirciler de şaşıp kaldılar. Bu anda kız cellata dedi ki Şimdi padişah ve kadı efendi gelsinler her işi anlatacağım. Padişahla kadı efendi geldiler. Nilüfer üvey annesinin kendisine ve kardeşlerine nasıl büyü yaptığını, kendisinin konuşmamasının ve geceleri ayrı kotu toplayarak sürekli gömlek örmesinin bu büyüleri bozmak için olduğunu ve bunu yapmak üzere rüyasında bilinmeyen alemden emir aldığını söyledi. Kardeşleri de bu sözlerin doğru olduğuna tanıklık ettiler. Padişah Nilüfer'in babasına haber göndererek hanım sultanla birlikte düğüne davet etti. Düğün sırasında yaşlı baba çocuklarını tanıdı. Hain karısını boşayarak babasının evine gönderdi. Çocuklarına sarılarak gözlerinden öptü. Damadına da çocuklarını kurtardığı için büyük teşekkürler etti. Bundan sonra hepsi mutlu yaşadılar. Nar tanesi ya da düzmekele olan Bir zamanlar büyük bir padişah vardı. Bunun Gülsün Sultan adlı bir kızı vardı. Bu kızı başka padişahın oğluna istediler. Babası kızını verdi. Şehzade memleketine götürmek için Gülsün Sultan'ı altın arabasına bindirerek alayla yola çıkardı. Bir gün yolda giderken şehzade yerde bir nar tanesi gördü. Hemen atından inerek nar tanesini yerden aldığı Ağzına attı. Gülsün Sultan şehzadenin bu hareketini dikkatle seyretmişti. Yerden bir nar tanesini alıp da ağzına atan bir insanın bir şehzade olsa bile kibar ve nazik bir adam olamayacağının kararını verdi. Kendisinin böyle kaba ruhlu bir gençle birlikte yaşayamayacağını anladı. Hemen arabacısına arabayı geri çevirmesini emretti. Yaverleri vasıtasıyla da kendisinin olan bütün arabaları geri çevritti. Şehzade yalnız kendi adamlarıyla elleri bomboş olarak memleketine döndü. Ama uğradığı bu aşağılanma ona çok acı geldi. Bundan başka gerçekten gönül verdiği güzel nişanlısından yoksun olmakta kalbini ateşli bir testere gibi kemiriyordu. Şehzade hem kendisini aşağılayan o gururlu sultandan öc almak tutkusuyla hem de gönül alıp götüren o güzel varlığa kavuşma özlemiyle yanıp tutuşuyordu. Sonunda günlerden bir gün şehzade kararını verdi. Masallarda olduğu gibi başına bir işkembe geçirerek kendisini bir kele olan kılığına soktu. Böylece sevgilisinin memleketine gitti. Şehzade göçün sultanın öteden beri eli yordamlı bir bahçıvan aramakta olduğunu biliyordu. Kele olan kılığında saraya gitti, kapıcı başıya bahçıvanlıkta çok becerikli olduğunu, sarayda bir bahçıvana ihtiyaç varsa. Kendisinin bu işi pek iyi yapabileceğinin haberini verdi. Sarayın kapıcı başısı Gülsün Sultan tarafından iyi bir bahçıvan aramakla görevlendirilmişti. Hemen Keloğlan'ı Gülsün Sultan'ın huzuruna götürdü. Gülsün Sultan güllerin her rengini, her çeşidini çok severdi. Keloğlan'a gül yetiştirmesini bilir misin? diye sordu. Keloğlan, bilmeseydim hiç böyle sarayın bahçıvanlığını isteyebilir miydim? dedi. Ertesi sabah Gülsün Sultan uyanınca bahçenin baştan başa pembe güllerle bezendiğini gördü. Bir gün önce kızıl topraktan başka bir şey görülmeyen saray bahçesi bu sabah cennetin gül tarlalarına benziyordu. Bir gecede böyle bir gül tarlasını düzenleyebilmek nasıl mümkün olurdu? Gülsün Sultan büyük bir meraka düştü. Hemen maçlığını omzuna alarak bahçeye indi. Bahçenin uzak bir köşesinden çok hüzünlü bir şarkı sesi geliyordu. Oraya yaklaşınca Keloğlan'ın kendi kulübesinde türkü söylemekte olduğunu gördü. Aç gülüm aç desem güller açıyor, saç gülüm saç desem renkler saçıyor ama hiçbirisi değilsen gözümde çünkü benim yarim benden kaçıyor. Gülsün Sultan, Keloğlan senin sevdiğin çok zalim bir kız olmalı. Bir nefesiyle dünyaya Gülistan'a çeviren senin gibi bir sihirbaza nasıl olur da gönül vermiyor? Keloğlan Ah sultanım Allah sizi bir şefkat meleği diye yaratmış. Siz benim için Allah'a yalvarıverdiniz de kesinlikle o da gönlünü bana verir. Gülsün Sultan ellerini göğe kaldırarak Keloğlan için dua etti. Duadan sonra Keloğlan'ı daha sevimli daha nazik görmeye başladı. İkinci sabah Gülsün Sultan uyanınca yine pencereden baktı. Bahçe bugün de baştan başa beyaz güllerle donatılmıştı. Hemen maşlahı alarak bahçeye indi. Yine şarkı sesleri geliyordu. Keloğlan'ın kulübesine yaklaşınca şu türküyü işitti. "Yarim bana hep cefa gösterirsin ya da gerçekten bir vefa gösterirsin.'' Göz yaşımla bahçesini sulayayım, benim hüznüm ona safa göstersin. Bugün Gülsün Sultan Keloğlan'ı daha yakışıklı görmeye başladı. Üçüncü sabah Gülsün Sultan bahçesini sarı güllerle bezenmiş gördü. Keloğlan'ın kulübesine gidince şu türküyü işitti. ''Ey gülleri seven, sen bir güzelsin, bana karşı gül ki bahtım da gülsün. Sorma kimdir yarim, o da sultandır, darılmazsan adı, onun adı da gülsün.'' Bugün gülsün sultan, Keloğlan'ın başka birini değil, kendisini sevdiğini anladı. Kendi gönlünü yoklayınca orada da Keloğlan'a karşı bir aşk ateşi evlenmekte olduğunu gördü. Hemen kararını verdi, Keloğlan'ın yanına gitti. Ben de seni seviyorum ama babam beni sana vermez. Bu memleketten gizlice kaçalım. Başka bir diyarda hür, serbest birbirimizin oluruz, dedi. olan her ne gerekliyse önceden hazırlamıştı. Hemen o gece saraydan kaçarak yola düştüler. Gündüzleri ormanlarda gizleniyorlar, gece yürüyorlardı. Sonunda memleketin sınırını aştılar. Artık ele geçmek, yakalanmak korkusu kalmadı. Şimdi gündüzleri de yürüyorlardı. Bir gün yolda giderken kelle olan yerde ağaçtan yapılmış eski, kırık bir tarak gördü. Gülsün hanıma "Bunu al bahçana koy." dedi. "Ne için alayım? Bu neye yarar? Başını taramak için bir tarak gerekmiyor mu? Bakalım gideceğimiz yerde bunu bul bulabilecek misin?" Gülsün hanım tiksinerek tarağı yerden aldı, bohçasına koydu. Biraz daha yürüdüler kel olan yerde yamalı yırtık bir peştemal parçası gördü. Gülsün hanıma bunu al bohçana koy dedi. Gülsün hanım ne için alayım deyince hamamda bir peştemale ihtiyacın olmayacak mı? Bakalım gideceğimiz yerde bunu da bulabilecek misin dedi. Biraz daha yürüdükten sonra yerde tenekeden kirli bir tas gördü. Gülsün hanıma bunu da al dedi. Gülsün Hanım'ın yine için alayım sorusuna yanıt olarak hamamda su dökmek için bir tas gerekiyor. Bakalım gideceğimiz yerde bunu bulabilecek misin dedi. Gülsün Hanım bu kirli tası da tiksinerek aldı. Boşçasının bir yerine sıkıştırdı. Böylece her ikisi de yayı olarak yürüye yürüye Keloğlan'ın baba yurduna geldiler. Keloğlan Gülsün Hanım'ı sarayın yakınında bir kulübeye yerleştirdi. Kendisi şehzade giysisini giyerek saraya gitti. Yolculuğu sırasında eski aşkından kurtulduğunu, şimdi büyük vezirin kızıyla evlenmek istediğini, hemen düğün hazırlıklarına başlanmasını bildirdi. Sarayda düğün hazırlıklarına başlandı. Şehzade günde bir kez Keloğlan kılığında kulübesine geliyordu. Keloğlan bir gün Gülsün'e dedi ki, ''Bu memleketin şehzadesi evleniyor. Sen de dikişçi kadınlar arasında saraya git. Hem elinin emeğine karşılık bir ücret alırsın.'' Hem de bir parça ipekli kumaş aşırırsan doğuracağın çocuğa güzel bir elbise yaparsın. Gülsün bir dikişçi kadınmış gibi saraya girdi. Gelinin çok çirkin bir kız olduğunu gördü. Bir zamanlar bir saraya kendisinin de gelin olarak geleceğini hatırladı. Bir nar tanesinin talihini nasıl değiştirdiğini düşündü. Ama o şimdiki durumundan çok memnundu. Çünkü kocasını candan gönülden seviyordu. Bu anda kocasının söylediği sözler hatırına geldi. Her ne kadar karakterine ve ahlakına ters geldiyse de kendisini zorlayarak onun sözlerine uydu. Bir parça ipekli kumaşı çarşafının altında sakladı. Şehzade bir gün önce başkalkı faya yarın kumaş çalınmış denerek işçi kadınların yoklamasını emretmişti. Yoklama yapıldı. Aranan kumaş parçası gülsün kadının çarşafı altında bulundu. Kadıncağız bin türlü hakaret görerek zorla canını kulübesine atabildi. Kocasına işi anlattı. Kocası, bu kez beceriksiz davranmışsın, bir daha gidersen daha ustalıkla aşırırsın dedi. Gülsün büyülenmiş gibi kocasının her dediğini elinde olmaksızın yapıyordu. Aşk bütün iradesini elinden almıştı. Yine sabah, keloğlan, bugün yakınımızdaki hamama git dedi. Gülsün tasını tarağını toplayarak hamama gitti. Meğer o gün sarayın bütün hanımları hamamdaymışlar. Şehzade bir tepsinin içine bir altın, bir parça şeker, bir gül, bir diken, bir nar tanesi koyarak ile hamama gönderdi. Hanımlardan hangisi bu tepsideki bilmeceye cevap verirse şehzade onu alacaktır deyiniz. Ve yoksul olsun, zengin olsun kesinlikle her hanıma bu tepsiyi gösteriniz dedi. Cariyeler tepsiyi hamamdaki bütün hanımlara gösterdiler. Hiçbiri bilmeceyi anlayamadı. Sonunda hamamda Keloğlan'ın karısı Gülsün Kadın'dan başka kimse kalmadığını görünce ona da göstermek zorunda kaldılar. Çünkü şehzade yoksul olsun zengin olsun her kadına gösterilmesini emretmişti. Kadıncağız elinde olmaksızın şu sözleri söyledi. Altın gibi azizdim, şeker gibi lezizdim. Saltana taacında yetişmiş tek filizdim. Nar bağında gül iken oldum kaba bir diken. Sebep bir nar tanesi kelle olana vardım ben. Cariyeler unutmamak için bu sözleri yazdılar. Şehzadeye götürdüler. Şehzade, alacağım kız işte budur dedi. Cariyeler hemen Gülsün Hanım'ı gelin sultana hazırlanan kurnaya götürdüler. Kadıncağız kırık tarağıyla tasından, yırtık peştemalinden bir türlü vazgeçmek istemiyordu. Cariyeler bunları elinden alarak bir yana attılar, beline sultanların kullandığı türden bir peştemal sardılar. Saçlarını fil dişinden elmas taraklarla taradılar. Başına altın taslarla su döktüler. Güzelce yıkandıktan sonra ipekli havlulara sararak hamamdan çıkardılar. Gelin sultan için yapılan giysileri ona giydirdiler. O istemiyor, ben Keloğlan'ın karısıyım, beni yanlış olarak başkasına benzettiniz deyip duruyordu. Cariyeler büyük bir incelik ve saygıyla onu altın arabaya bindirdiler. Saraya götürdüler. Doğru şehzadenin odasına çıkardılar. O ağlıyor, istemem istemem, Keloğlan'dan başka kimseyi istemem diyordu. Bu anda şehzade geldi. Gülsün kadın ona da ben evli bir kadınım, Keloğlan'ın karısıyım, onu seviyorum, kim olursa olsun başkasını istemem dedi. Şehzade dedi ki sen Keloğlan'dan başkasını istemiyorsan işte ben de bir Keloğlan olacağım. Hemen duvardaki bir dağarcıktan eski bir işkembe çıkardı, başına taktı, Keloğlan'ın yırtı kırkasını da çıkararak sırtına geçirdi. Bu kılıkla Gülsün Hanım'ın önünde durdu. Kadınca sevgilisi olan Keloğlan'ı karşısında görünce şimdiye kadar bir Keloğlan sandığı kocasının nar tanesi yiyen şehzade olduğunu anladı. Şehzade nasıl dedi. Şimdi artık beni isteyecek misin? Gülsün Hanım evet şimdi isterim çünkü sen bir şehzadeyken seninle hiç görüşmeyerek hiç tanışmayarak evlenecektim. Kel olanı ise gördüm, konuştum. Yüzünün çirkinliğine bakmayarak sevdim. Eğer Kel olanın bu düzme çirkinliği altında güzel bir şehzade saklıysa, bundan dolayı üzülecek değilim. Güzel bir ruh, güzel bir yüzle birlikte olursa nimet nimet üstüne demektir. Şimdi şehzadem, senden bir şey soracağım. Bir ta nar tanesinden dolayı beni affedecek misin, şehzade? Hayır. Asıl af isteyecek benim. Çünkü sana bu kadar eziyetleri çektirdim, seni bu kadar hakaretlere uğrattım. Bilmem sultanım bu suçlarımı affedecek misin? Sultan, o halde birbirimizle ödeşmiş sayalım, geçmişi unutalım. Bizim için hayat asıl bundan sonra başlayacak. Nasıl şehzadem bundan sonra birbirimizi hep seveceğiz değil mi? Hele ilk çocuğumuz dünyaya gelirse mutluluğumuz iki kat olacak. O zaman yeniden 40 gün 40 gece düğün yapacağız, değil mi? Keşişine gördün. Yoksul bir kadının üç kızı vardı. Bunlar her gün pamuk eğirirler, bükerler, iplik yapıp satarlardı. Başka gelirleri olmadığı için yalnız bu işten kazandıkları az bir parayla geçinirlerdi. Bükülen ipliği sırayla her gün bir kız çarşıya götürürdü. O günde sıra küçük kıza gelmişti. Sabah erken küçük kız ipliği çarşıya götürdü sattı. Evine dönerken bir Yahudinin elinde satılık bir tavuk gördü. Kız bu tavuğu dört kuruşa satın aldı. O günkü kazançları beş kuruştu. Elinde bir kuruş kaldı. Bununla bir de mum satın aldı. Evine döndü. Kardeşleri küçük kızı karşıladılar. Elinde bir mumla bir tavuk gördüler. Ne ekmek ne de katık getirmişti Bu tavuğu ne yapacağız Ekmek paramızı buna verdin Bizi bu gece aç bıraktın Diyerek küçük kız kardeşlerini azarladılar Küçük kız hiç sesini çıkarmadı Tavuğu kömürlüğe koydu Kömürlüğün kapısını kaparken Tavuk dışarı fırladı Kız tavuğu yakalayayım derken Önünü kesmek istedi Ama tavuk evin kapısından da fırlayarak Kırlara doğru uzaklaşmaya başladı Tavuk koştu, kız koştu. Koşa koşa bir ormanın içine daldılar. Akşam olmuş, ortalık kararmıştı. Tavuk bir kapının önünde durdu. Kapı kendi kendisine açıldı. Tavuk içeri girdi, kız da girdi. Baktı ki bağ bayistan, gül gülistan. Havuzlar akıyor, güller açmış, bülbüller şakıyor. Yemişin yaşı ağaçta, kurusu yerde, cennet gibi güzel bir yer. Biraz daha ileri gitti. Geniş bir açıklıkta üç çadır kurulmuştu. Birincisi zümrütlü, ikincisi elmaslı, üçüncüsü inciliydi. Kız bu güzel yerden çok hoşlandı. Çadırların içine baktığı, çadırların her birinde bir altın karyola vardı. Her karyolanın üstünde beyaz ipekli kumaşlardan bir yatak vardı. Ondan başka her çadırda bir mermer masa, birkaç sandalye ve daha bunlar gibi eşyalar vardı. Her çadırın bir köşesinde daha yeni vurulmuş av kuşları vardı. Ancak ortada insan olarak hiç kimse yoktu. Kız önce sabahtan beri dağınık duran yatakları yaptı. Ortalığı sildi, süpürdü, temizledi. Sonra kuşları yolarak temizledi, mutfakta pişirdi. Her birinin sofrasını ayrıca hazırlayarak yemeğini, suyunu, kahvesini yerli yerine koydu. Bütün bu işleri yaptıktan sonra sık ağaçların arasında saklandı. Akşam olunca çadırlara üç genç şehzade geldiler. Çadırlarına girdiler. Her şeyi hazır buldular. Büyük şehzade dedi ki, Ortanca kardeşim hazırlamış. Ortanca dedi ki, Küçük kardeşim hazırlamış. Buraya yabancı bir adamın girebilmesi hiç hatırlarına gelmiyordu. Çünkü burası ormanın en sık, en karanlık bir yeriydi. Burayı hiç kimse bilmezdi. Sabah oldu. Üç kardeş atlarına bindiler, ava gittiler. Kız bunların gittiğini görünce gizlendiği yerden çıktı, ortalığı topladı, yatakları yaptı, her yeri sildi, süpürdü. Yeni gelen av kuşlarından yemekler yaptı. Her birinin yemeğini, suyunu, kahvesini hazırladı. Tam gelecekleri zaman yine saklandı. Bu durum birkaç gün sürdü. Üç kardeş artık bu işleri yapanın kendilerinden başka biri olduğunu anlamışlardı. Bir gün oturmuş konuşuyorlardı. Bu işleri yapan kimdir diye düşünüyorlardı. Büyük şehzade dedi ki yarın ben burada kalırım bir yana gizlenip gözetlerim. O zaman işimizi gizlice yapan her kimse anlaşılmış olur. Sabah oldu. Öteki kardeşler gittiler. Büyük kardeş çadırında kaldı, bir yana gizlendi, bekledi, bekledi, ne gelen var ne giden. Sonunda uykusu niyetine üstün geldi, derin bir uykuya daldı. Kız şehzadenin uyuduğunu görünce ortaya çıktı, yine yatakları yaptı, ortalığı sildi, süpürdü, her yeri temizledi. Bütün işleri bittikten sonra eski yerine saklandı. Akşam oldu, büyük şehzade uyandı, yine her şeyi hazırlamış gördü. Kardeşleri geldiler, sordular. Uyuyakaldığını bir şey göremediğini söyledi. Ertesi gün ortanca kardeş kaldı. O da sonuna kadar bekleyemedi. En sonra sıra küçük kardeşe geldi. Büyük kardeşler gittiler. Küçük kardeş parmağını yardı, içine tuz koydu. Kendisini uykuluğa verdi. Yalandan uyur gösterdi. Kız küçük şehzadenin gerçekten uyduğuna inandı. Gizlendiği yerden çıktı, Yatakları yaptı, ortalığı sildi, süpürdü, yemekleri pişirdi, her işi bitirdi. Tam saklanacağı zaman küçük şehzade kızın kolundan tuttu, dedi ki ''İn misin, cin misin?'' ''Ne inim, ne cinim, sizin gibi bir insanım.'' Kız bütün başına gelenleri şehzadeye anlattı. Sonra şu sözleri söyledi. ''Niçin beni gözetlediniz?'' Ben gizli kalmalıydım. Şimdi beni kardeşleriniz de görecek. Seni bizim çadırıma götüreyim. Oraya kardeşlerim gelmezler. Biz hiçbir birimizin çadırına girmeyiz. Onlar seni görmezler. Ben de bir şey görmedim derim. Bu iki genç aralarında kararlarını verdiler. Bugünden sonra kız küçük şehzadenin çadırında gizlendi. Akşam kardeşleri geldiler. Ne gördün diye sordular. Hiçbir şey görmedim. Belki bilinmeyen bir yerden bir adamdır. Gözlere görünmüyor. Bize zararı dokunmasın, isterse her zaman gizli kalsın dedi. Büyük kardeşler peki dediler. Bir daha gizli adamın kim olduğunu anlamaya kalkışmadılar. Bir zaman böyle geçti. Kız her zaman hizmetlerini görüyordu. Bir gün padişah büyük bir devletle savaşmaya karar verdi. Oğullarının yanına atlılar gönderdi. Onları birer ordunun komutanlığına çağırıyordu. O gece üç kardeş gizlice konuştular. Sabah çok erkenden yola çıkmaya karar verdiler. Sabah erken öteki şehzadeler hazırlanmıştı. Küçük şehzade çadırına girdi, kız uyuyordu. Uyandırmadı, bahçeden koparmış olduğu güllerle yatağın içini dışını donattı. Bir mektup yazdı, yastığının üstüne koydu, çıktı gitti. Biraz sonra kız uyandı, şehzadeyi çadırda göremedi. Çadırın aralığından dışarı baktı, öteki çadırlarda da ortada yoktu. Yatağa döndü, o zaman yatağın güllerle donatılmış olduğunu gördü. Bu sırada yastık üzerindeki mektup da gözüne ilişti. Mektubu okudu. Cepheye gitmek üzere olduğu için kendisini götüremediğini, savaş bitince yine yanına geleceğini yazıyordu. Kız bu felaketten çok üzüldü. ''Ben artık bunda dayanamam.'' dedi. Dışarı çıktı. ''O nereye giderse ben de arkasından giderim.'' dedi. Atların izlerini yoklayarak yürümeye başladı. Bir saat kadar yürüdükten sonra yolda bir keşişe rast geldi. Keşişe şu sözler söyledi. Sen giysini bana ver, ben de giysimi, elmaslarımı, mücevherlerimi hep sana vereyim. Ben kadın kıyafetiyle nereye gidebilirim? Bak, karşıda bir orman var. Oraya gidersen ağaçların sıklık yerinde bir kapı görürsün. Kapıyı aç, içeri gir. Güzel bir bahçenin ortasında... Bir incili çadır görürsün. Çadırın içinde bir kişilik yatakla dinlenmek için gerekli olan her şey var. Bundan başka çok miktarda altın, elmas, inci var. Burada ihtiyacın olan her şeyi hazır bulacaksın. Kızla keşiş giysilerini değiştirdiler. Kız keşiş kılığına girdi. Bir saat kadar daha yürüdü. İleride üç şehzadenin bir ağaç altında oturduklarını gördü. Bunların yanına gelerek selam verdi, oturdu. Şehzadeler atlarına binip yola düşünce bu da birlikte yürümeye başladı. Küçük şehzade en gerideydi. Kızın ne durumda olduğunu düşündüğü için çok meraktaydı. Kendi kendisine hele şu Keşiş'e sorayım, belki kızla ilgili bir haber alırım diyerek Keşiş'e sordu. Keşiş, ne gördün? Keşiş, yar yatar gördüm, gül kocar gördüm, nazlısından ayrılmış kendini göçer gördüm. Bu sözleri şehzadenin hoşuna gitti. Kızı yalnız bırakmıştı. Babasının emrini bozamazdı. Kızı birlikte götüremezdi. Yalnız bıraktığına da çok üzgündü. Canının sıkıntısından yol boyunca hep keşiş ne gördün diye soruyordu. Keşiş de aynı sözleri tekrarlıyordu. Keşişin yaya yürümesine küçük şehzadenin gönlü razı olmadı. Atına bir saat keşişi bindiriyor, bir saatte kendisi biniyordu. Böylelikle yol alıyorlardı. Büyük kardeşleri bu durumu görerek kızıyorlar. Keşiş'i neden başına bela ettin diyorlardı. Sonunda babalarının ülkesine geldiler. Küçük şehzade Keşiş'e bir dükkan açtı. Eski halılar, eski çiniler ve benzeri antika şeyler satmaya başladı. Şehzade her gün Keşiş'in yanına geliyor. Keşiş ne gördün diye soruyor. O da aynı sözleri tekrarlıyordu. Korkulan savaş, siyasal önlemlerle bir barış anlaşmasıyla kapandı. Padişah savaş sorununu ortadan kaldırınca oğullarını evlendirmeye karar verdi. Büyük şehzadeye büyük vezirin kızını, ortanca şehzadeye ortanca vezirin kızını, küçük şehzadeye küçük vezirin kızını alıyordu. Düğün kuruldu. Şehzade dükkana geldi. Keşişin yanına oturdu. Şehzade... Bugün düğünümüz var. Kesinlikle sen de geleceksin. Keşiş, benim düğüne gitmek adetim değildir. İşimi bırakamam. Ama bir yaşlı annemle bir kız kardeşim var. İzin verirseniz onları göndereyim. Çok iyi olur. Hemen şimdi git gönder. Sonra yine sordu. Keşiş ne gördün? Keşiş öfkeyle şehzadem artık evleniyorsun. Daha bu sözü unutmayacak mısın? Yar yatar gördüm, gül kocar gördüm, nazlısından ayrılmış kendini göçer gördüm, dedi. Keşiş hemen evine gitti. Kirayla evinde oturduğu koca karıya, şimdi birlikte düğüne gideceğiz, hazır ol, dedi. Sandığından bir kat güzel düğün elbisesi çıkardı. Bu hanım elbisesini giyerek koca karının yanına geldi. Koca karı şaşkınlıkla, seni görenler çirkin bir keşiş sanıyorlar, oysa sen dünyada güzellikte eşi olmayan bir kızım kızıymışsın. ''Şimdi düğüne gideceğiz. Sen keşişin annesi olacaksın. Ben de onun kız kardeşim diyeceğim. Demek ki senin kızın olacağım.'' ''Oh ne kadar iyi. Senin gibi güzel bir kıza yalan olsa bile anne olmaya can atarım kızım.'' ''Meğer kız. Gerçekten dünya güzeliymiş. Düğünde herkesin gözü bu kıza bakıyordu. Hatta şehzadenin annesiyle sultanın annesi gizlice konuştular.'' Çirkin, gelin çok çirkindir. Şehzade beğenmez de babasının evine gönderirse hem çok ayıp olur hem de düğünün hiç tadı kalmaz. Bu gece şehzadeyi aldatmaktan başka çare yok. Keşişin kız kardeşini gelin diye odasına koyarsak bu gece şehzadenin gözleri kamaşır. Sonra karısına da aynı gözle bakacağından onu da güzel görür. Bu işi kararlaştırınca gelinin giysilerini keşişin kız kardeşine giydirdiler. Elmaslarını, incilerini ona taktılar. Kızı bu kılıkla gelin odasına koydular. Şehzade gelini görünce içinden bir ah çekti. Çünkü ormanda bıraktığı sevgilisinin tıpkısıydı. Sanki bir elma bölünmüş, yarısından o kız, öteki yarısından da bu kız olmuştu. Hem seviniyor hem de kederleniyordu. Ötekine vefasızlık ettiği için vicdan azabı duyuyordu. Küçük vezirin kızı da ona benzediği için kendisini pek mutlu sayıyordu. Bu sırada gelinle güveye büyük bir tepsi içinde gece yemişleri getirildi. Elma, armut, şeftali, ayva, üzüm gibi yaş yemişlerin hepsinden vardı. Cariyeler tepsiyi bir altın masa üzerine koydular. Sultanla şehzade karşılıklı olarak yemiş masasının birer tarafında oturdular. Sultan bir elma soyuyordu. Nasılsa azıcık parmağını kesti. Şehzade hemen incili mendileye, sultanın kesilen sol elini bağladı. Sağ elinin parmağına da dünyada bir işi daha bulunmayan bir zümrüt taktı. Sabah olunca kız evine geldi. Keşiş kılığına girip dükkana gitti. Biraz sonra şehzade de oraya geldi. Şöyle konuşmaya başladılar. Nasıl şehzadem çok memnun musun? Evet keşiş ''Çok memnunum. Sultan hanım kaybettiğim güzele çok benziyor. Ama ötekinin halini düşündükçe cehennem azapları içinde kalıyorum. Şimdi yine söyle bakalım. Keşiş ne gördün? ''Aman şehzadem evlendin. O kızcağızı büsbütün bıraktığında hala söyle diyorsun. Ben artık bir zaman önce gördüğüm o üzüncü manzaraları sana söylemeyeceğim. Sen de olanı biteni tamamıyla unut. Zaten erkekler sevgililerine verdikleri sözleri çabuk unuturlar.'' Bu anda keşiş gözlerinde beliren iki damla yaşı şehzadeden gizlemek için elini yüzüne tutmak istedi. Şehzade birdenbire keşişin parmağındaki benzersiz yüzüğü gördü. ''Aman keşiş, bu zümrüt yüzük sana nereden? Ben bunun aynını bu gece sultan hanıma verdim. Bunun başka bir eşi de hiçbir padişahın hazinesinde bulunamaz.'' Keşiş yüzüğü gizlemek için sağ elini indirdi. Yine gözlerinin yaşını gizlemek üzere bu defa da sol elini kaldırdı. Şehzade bu elde de kendi adının ilk harfini taşıyan incili mendili gördü. Aman keşiş, bu mendil benim mendilim. Bak köşesinde adımın ilk harfi değişlenmiş. Bu mendili dün gece Sultan Hanım'ın eline ben bağladım. Bu yüzükle de bu mendil de nasıl oluyordu senin yanında bulunuyor? Yoksa sen bunları çaldın mı? Şehzadem, ben bunları çalmadım. Hırsızlıkla da hiçbir ilgim yok. Şimdi Sultan Hanım'ın olan bu şeylerin benim ellerime nasıl geçtiğini anlatmak gerekiyor. Bunun için büyük yorgunluklara gerek yok. Başımdaki keşiş şapkasını çıkarıp attığım gibi bütün sırlarım açığa çıkacaktır. Bu sözleri söyleyerek başındaki keşiş şapkasını çıkardığı attı. Şapka altında gizlediği güzel ve ipek gibi sarı saçları omuzlarına döküldü. Şehzade bir bakışta hem ormanda gördüğü eski nişanlısını hem gelin odasında gördüğü sevgilisini tanıdı. Meğer her ikisi de keşişin şapkası altında gizliymiş. Hemen saraya haber gönderdi. Vezirin kızı babasının evine gitti. Yeniden 40 gün 40 gece düğün yapıldı. Yediler, içtiler, muratlarına geçtiler.'' Pekmez canne. Bir tüccarın dünya yüzünde yalnızca bir kızı vardı. Akçiçek adını verdiği bu kızı çok severdi. Annesi küçükken öldüğü için bu kızını hem babalık hem analık etmişti. Bundan dolayı onu hiç yanından ayırmazdı. Bir gün tüccar hacca gitmeye karar verdi. Ama kızına bakacak hiçbir kimsesi yoktu. Kızını kime ısmarlayacağını düşünmeye başladı. Babasını düşünceli gören Akçiçek dedi ki ''Babacığım, sen benden dolayı hiç merak etme. Evimize bir yıllık giyeceğimizi, içeceğimizi koy, kapıyı üzerimize taşla ördür. Ben dadımla birlikte kalırım. Sen gelinceye kadar evden hiç dışarı çıkma.'' Babası kızın bu önlemini beğendi. Onun dediği gibi yaptı. Evi bir yıllık ihtiyaçlarına yetecek kadar azıkla doldurduktan sonra kapıyı taşla ördürdü ve kızla dadasını Allah'a ısmarlayarak hacca gitti. Akçiçek'in böyle bir evde kapalı kaldığını padişahın oğlu işitti. Bunun nasıl bir kız olduğunu, ne düşündüğünü, ne hülyalar kurduğunu anlamak istedi. Şehzade kendisine kalbi zengin, ruhu derin bir eş arıyordu. Bu eşi şimdiye kadar vezir kızları arasında bulamamıştı. Bir gün bir koca karı kılığına girerek yanına bir şişe pekmez aldı. Kızın örülü kapısının önüne giderek orada şöyle bağırmaya başladı. Pekmezci anneyim pekmez satarım, gamlı gönüllere sevinç katarım, tatlı masallarım ruha ilaçtır, kalplerden her derde söker atarım. Kız bu sözleri birkaç kez dinledi. Babası kendilerine pekmez almayı unutmuştu. Bundan başka kız yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştı. Siyah dadısı ne masal bilirdiğine de konuşmaktan anlardı. Kız merakla kapının önüne geldi. Pekmezci anneye şu sözleri söyledi. ''Rica ederim pekmezci anne. Komşudan çık da şu damın üstüne. Hem pekmez sat bize hem söyle masal. Masalın ilaçmış kalpteki hüzne.'' Pekmezci anne komşunun kapısına vurdu. Evin hanımından dama çıkmak için izin istedi. Komşu hanım kızı acıdığı için pekmezciye izin verdi. Pekmezci anne dama çıktı. Damdan iple pekmez şişesini aşağı sarkıttı. Kız da pekmezin parasını ipe bağladı. Pekmezci anne ipini yukarı çekti. Pekmezin alım satımı bitmişti. Kız Pekmezci anneye bir masal söylemesini rica etti. Pekmezci anne şu masalı söyledi. Mehveşin Adaleti Ahmet gördü bir koru, düştü gönül hevese. Tuttu bir dişi kumru, koydu onu kafese. Küçücük kız kardeşi dedi, ver onu bana. Sever de o Mehveşi, dedi, al olsun sana. Kumru'nun eşi akşam boş bulunca yuvayı, ah çekti buram buram, aradı hep ovayı. Sonra buldu dostunu, Mehveş'in duvarında, geldi serdi postunu kafesin kenarında. İki eş gündüz gece konuşur sevişirdi. Meş, mehveş dedi, iyice bir zalimim ben şimdi. Eşini ettim esir, yoldaşı gelmiş ağlar. Ya Rab bu insan nedir, niçin kuşları bağlar? Bu sözleri söylerken açtı küçük zindanı, iki kuş uçup birden boyladılar ormanı. Akçiçek masaldan çok hoşlandı. Her gün bir şişe pekmez getirerek bir masal söylemesini pekmezci anneden rica etti. Pekmezci anne geleceğine söz vererek çıkıp gitti. Şehzade akçiçeği ilk görüşte sevmişti. Ertesi gün yine pekmezci anne kılığına girerek kızın yanına geldi. Bir kere çiçeklerle ilgili bir masal söylendi. Kız bu masaldan daha çok hoşlandı. Artık her gün pekmezci anne geliyor, güzel bir masal söylüyordu. Akçiçek masal bittikten sonra kendi duygularını anlatıyordu. Kalbinin bütün emeli iki şeydi. Birincisi babasına çabuk kavuşmak, ikincisi pekmezci anneden hiç ayrılmamak. Pekmezci anneyi seviyordu. Dünyada hiç böyle bir kadın görmemişti. Her şeyi biliyor, her soruya yanıt veriyordu. Masalları hep ahlakı yükseltecek hikmetlerle doluydu. Bundan başka güzel maniler, koşmalar, destanlar, ilahiler söylüyordu. Bunları dinlerken akçiçek coşuyor, kendisinden geçiyordu. Siyah dadı bile duygulanarak ağlıyordu. Bu durumda haftalar, aylar geçti. Bir gün babasının hacılarla birlikte gelmekte olduğu haberi geldi. O gün Akçiçek üzgündü. Bütün hacıların kapıları nakkaşların yazılarıyla, nakışlarıyla donatılacaktı. Kendilerinin kapısı ise çıplak kalacaktı. Çünkü dışarıda bunu yaptıracak kimseleri yoktu. Pekmezci anne sen üzülme kızım ben bu işi pek güzel yapabilirim dedi. Ama kız yine de üzgündü. Öteki hacıların akrabaları, dostları karşılamaya gidecekti, yolda ziyafetlerle, ikramlarla evlerine getireceklerdi. Kendi babasıyla bu gibi şeylerden yoksun kalacaktı. Pekmezci anne babasına dünyada hiç eşi görülmemiş, parlak bir karşılama yaptıracağına da söz verdi. Gerçekten de Akçiçeğin babası gösterişli karşılaşmadan şaşırmıştı. Kızını sağlıklı görünce de çok sevindi. İkinci gün padişah tarafından huzura çağrıldı. Padişah tüccaret birçok iltifatlar ettikten sonra Allah'ın emriyle kızını veliahta vermesini rica etti. Tüccar bu ilk büyük nimeti ailesi için sonsuz bir övünç sayacağını belirtti. Bir haftaya kadar düğün yapılmasına karar verdiler. Akçiçek bu haberden sevinmedi. Pekmezce anneyi istemezlerse asla saraya gitmeyeceğini bildirdi. Padişah bu şartı da kabul etti. Gelin saraya pekmezci anne ile birlikte gitti. Onun bir an yanından ayrılmasını istemiyordu. Ama güveyin geleceği sırada pekmezci anne birden kayboldu. Şehzade gelin odasına girince akçiçeği ağlar buldu. Ağlamasının sebebini sordu. Kız, şehzadem beni özürlü gör. Pekmezci anneye çok alıştım. Şimdi o beni bıraktı kaçtı. Ben onsuz nasıl yaşayabilirim? Şehzade... ''Sevgilim, bundan sonra hep onunla birlikte yaşayacaksın. Çünkü pekmezci anne sandığın kadın kılığına girmiş bir şehzadedir. O şehzade seni görebilmek için o kılığa girmek zorunda kaldı. O şehzade ise şimdi karşında duran kocandır. İşte bak, başıma başörtüsü sarıyorum. Şimdi ben kimin bakayım? Kız, ''Ah, sen pekmezci annesin.'' Şimdi her şeyi anladım. Artık başörtünü çıkar.'' Hocam olursun, hep birlikte yaşarız değil mi? Yılan Bey ile Pelten Bey Bir padişahın hiç çocuğu olmuyordu. Bir sabah namazdan sonra Allah'a yalvardı. Allah'ım bana bir çocuk ver. Hanım Sultan bir yılan doğursa bile razıyım. Bu dua'dan sonra çok geçmedi, hanım Sultan gebe kaldı. Dokuz ay geçince hanım sultanı ağrı tuttu ama hangi ebe saraya getirildiyse hanım sultanı dokunur dokunmaz yere düşerek can verdi. Bütün ebeler böyle tatlı canlardan ayrılıyorlardı. Sağ kalanlar da ölüm korkusuyla gizlenmişlerdi. Artık şehirde hiçbir ebe bulamıyorlardı. Saray adamları mahallenin imamını çağırarak ondan kesinlikle bir ebe bulup göndermesini istediler. Bulamazsa başı kesilecekti. İmam telaşla eve gelerek konuyu karısına anlattı. İmamın karısı üvey kızını hiç sevmezdi. Bütün istediği bu kızcağızın narin vücudunu ortadan kaldırmaktı. Kocasının getirdiği haberi işitince içinden sevindi. Dedi ki ''Kocacığım sen hiç merak etme. Ben bugün bir ebe bularak saraya götürürüm.'' Saf imam karısına hayırlı dualar ederek rahat bir kalple evden çıkıp gitti. İmamın karısı üvey kızını çağırdı. Ayşeciğim, iki saate kadar hazır ol. Seni padişahın sarayına götüreceğim. Ömründe görmediğin güzel şeyleri bugün göreceksin.'' dedi. Ve ödünç bir çarşaf istemek için uzakta oturan bir ahbabının evine gitti. Ayşe zeki bir kızdı. O sırada saraya gitmenin ne demek olduğunu anlamıştı. Sarayın içinde olup bitenler fısıltılarla yakın mahallelere yayılmıştı. Ayşe üvey annesinin kendisini ölmeye götürdüğünü sezdi. Benzi kül gibi oldu. Kalbi çarpmaya başladı. Bu korkunç ölümden kurtulmak için ne yapmalıydı? Hemen hatırına umut verici bir düşünce geldi. Annesinin mezarına gitmek. O ne zaman bir dara düşse annesinin mezarına giderdi. Bütün derdini annesine söyler, ağlar, ağlar beklerdi. Annesi evliya bir kadın olduğu için toprağın altından dile gelerek kızına oturdu. Çok kere onu üvey annesinin hazırlamış olduğu tehlikelerden kurtarmıştı. Ayşe bugün de annesinin yanına gelerek başını mezar taşına dayadı. Sessiz sedasız ağlamaya başladı. Toprağın altından sevecen bir ses sordu. ''Kızım yine niçin ağlıyorsun?'' Ayşe doğruldu. Annesinin sevecen sesini duyunca birdenbire boşandı. Hıçkıra hıçkıra dedi ki, Üvey annem bu sefer beni büsbütün öldürmek istiyor. Saraya diye götürecek, oraya giden ebelerin hepsi yere düşerek can verdiler. Ya ben ağlamayayım da kim ağlasın? Toprağın altından gelen ses şöyle yanıt verdi. Sevgili kızım, ben varken sana hiçbir kötülük yapamazlar. Saraya gitmekten korkma. Hanım Sultan'ın karnındaki çocuk insan yavrusu değil bir yılandır. Sen gider gitmez bir kazan dolusu süt iste. Sütü görünce yılan içmek için kazanın içine girer. Karnının doyurduğundan dolayı artık seni ısıramaz. Hanım Sultan'ı kurtaracağın için sana çok altınlar verirler. Ayşe bu sözleri işitince sevinerek evine geldi. Gisesini değiştirip üvey annesini bekledi. Üvey anne Ayşe'yi hazırlanmış görünce aldı, saraya götürdü. ''İşte bir ebe!'' diyerek sultan hanımın odasına çıkarttı. Kendisi orada durmak istemedi, eve döndü. Ayşe bir kazan süt getirdi. Yılan sütü görünce kazanın içine süzüldü. Ayşe kazanın kapağını kapayarak hanım sultanın bir erkek çocuk doğurduğunu müjdeledi. Padişah koştu, geldi. Oğlunu görmek istedi. Ayşe oğlunun ne şekilde bir oğul olduğunu anlattı. Bunun Kazan'la birlikte ayrı bir odaya kaldırılması gerektiğini yoksa hanım sultanı da ısırıp zehirleyebileceğini söyledi. Padişah yılan için ayrı bir oda hazırlattı. Orada bir yatak yaptırdı. Yılanı yeni odaya götürdüler. Sabah akşam birer tencere süt vererek beslemeye başladılar. Ayşe ebeliğin ayak teri olmak üzere birçok altınla eve döndü. üvey annesi kıskançlığından ne yapacağını şaşırdı. Birkaç hafta sonra padişah oğlunun büyüdüğünü gördü. Ona okuma yazma öğretmek için bir hoca tuttu. Bu hoca hemen o gün öldü. Bundan sonra tutulan hocaların hepsi de birer birer can verdiler. En sonunda başka hoca bulamayınca mahallenin imamından bir hoca istediler. O da işi karısına anlattı. Karısı sen merak etme ben bugün saraya bir hoca gönderirim dedi. Ayşe'ye iki saate kadar hazırlanmasını tembih etti. Ayşe yine annesinin mezarına gitti. Annesi dedi ki kızım yılan bey sana dokunmaz ona hocalık etmekten korkma. Ayşe bu söz üzerine korkmaksızın üvey annesiyle birlikte saraya gitti. Yılan beyi okutmaya başladı. Üç ayda yılan bey bütün bilgileri öğrendi. Ayşe dersin bittiği haberini verdi. Büyük ihsanlar alarak evine döndü. Üvey anne kıskançlığından patlamaya başladı. Biraz sonra padişah oğlunu evlendirmeye kalkıştı. Ama hangi kızı gelin diye yılan beyin odasına soktularsa oradan sabahleyin cansız cesedini çıkardılar. Birçok kız bu uğursuz gelinliğe uğradıktan sonra artık yılan bey yeni gelin bulmamaya başladılar. Saray halkı bu sefer de mahallinin imamına başvurdular. İmam işi karısını anlattı. Karısı sen üzülme ben bugün saraya gelinlik bir kız götürürüm dedi. Ayşe'ye yine hazırlanmasını tembihledi. Ayşe bu sefer ölümden kurtuluş olamayacağını düşünerek ağlaya ağlaya annesine gitti. Annesi dedi ki kızım ağlama yılan beyin kırk kat gömleği var sen de üzerine kırk kat giysi giy. O bir gömleğini soydukça sen de bir gömleğini çıkar. O 39 gömleğini çıkardıktan sonra artık yılan gibi sokamaz. 40. gömleğini soyduktan sonra o pek güzel bir şehzade olacak. Yüzüne bakmaya doyamayacaksın. Ayşe bu sözleri işitince çabucak eve geldi. 40 kat gömleği birbiri üzerine giydikten sonra üvey annesiyle birlikte saraya gitti. O gece nikahını kıyarak gelin ettiler. Yılan Bey gelin hanımdan soyunmasını istedi. Gelin hanım da önce Güvey Bey'in soyunması gerektiğini anlattı. Güvey birinci gömleğini soydu, gelin de birinci giysisini çıkardı. Bu soyunmalar kırkınca gömleğe kadar devam etti. Yılan Bey kırkınca gömleğini de çıkardıktan sonra güzellikte eşi olmayan bir şehzade olarak ortaya çıktı. Ayşe Sultan bin candan bin cana bu dünya güzeli şehzadeye gönül verdi. Sabah erken Ayşe'nin de cesedini çıkarmak için şehzadenin dairesinin kapısına gelenler gelin hanımın rahat rahat uyumakta olduğunu işitip şaşkınlıkta kaldılar. Hele üvey anne kıskançlığından çıldıracak bir duruma geldi. Gel zaman git zaman komşu devletle bir savaş başladı. Padişah kendisinin yaşlı olduğunu ileri sürerek başkomutanlığı Yılan Bey'e verdi. Yılan Bey sevgili karıcığına Allah ısmarladık diyerek savaşa gitti. Üvey anne Ayşe'ye kötülük yapmak için fırsat zamanının geldiğini gördü. Bir gün Ayşe Sultanı yoksul kızın düğününe davet etti. Yoksulları çok seven genç kadının damarına girerek onu kandırdı. Bütün elmasları taktırarak kendi evine götürdü. Geceleyin birlikte evden çıktılar. Kıra doğru gidiyorlardı. Ayşe yolun yanlış olduğunu Kıra doğru saptıklarını söyledi. Üvey annesi düğün yakınındaki bir köydedir diyerek onu oyalamakta devam etti. Sonunda bir su kıyısına geldiler. Üvey anne kızına soyunup suya gir de seni yıkayayım dedi. Ayşe kocasının özlemiyle deli gibi olmuştu. Düşünmeksizin üvey annesinin her istediğini yapıyordu. Elmaslarını, incilerini çıkardı, soyunarak suya girdi. Üvey annesi bir tekmeyle onu suyun derin yerlerine doğru itti. Elmaslarını giysilerini alarak oradan savuştu. Ayşe annesi sakin öğrendiği için biraz yüzme bilirdi. Uğraşarak canını coşkun sulardan kurtardı. ırmağın kıyısına çıktı. Giysisini elmaslarını aradı. Hiçbirini bulamayınca üvey annesinin kurduğu dolabı anladı. Çırılçıplak olduğu için gündüz ortaya çıkamazdı. O durumda nerede barınacaktı? Karşıda bir mezarlığın taşlarını görünce oraya doğru gitti. Bir mezarın yanına oturmak istedi ama kalbine bir baygınlık geldiğinden cansız gibi yere serildi. O baygın yatarken yanındaki mezardan bir kapak açıldı. Genç bir şehzade çıkarak zavallı Ayşe'yi kolları arasına aldı. Mezarın içine götürdü. Mezarın içi bir türbe gibi genişti. Orada ellerinde kitap, kağıt, kalem, 5-6 çocuk derslerine çalışıyorlardı. Şehzade bunlara dedi ki kendime bir yoldaş size de bir anne getirdim. Çocuklar sevinçle bu anneye baktılar. Çok güzel bir anne dediler. Ayşe Sultan bu mezarın içinde 4 ay baygın kaldı. Şehzade emzikle ağzından süt akıtarak onu besliyordu. Bir gün gözlerini açarak çevresine bakındı. Karşısında şehzade ile çocukları gördü. ''Siz kimsiniz? Burası neresidir?'' dedi. Şehzade dedi ki, ''Ben senin gibi insan soyundan bir şehzadeyim. Adım Peltan Bey'dir. Peri padişahı çocuklarını okutmak için beni büyüleyerek bu türbenin içini hapsetmiş. Burada işim, gücüm şu gördüğün çocuklara ders vermektir.'' Ayşe Sultan türbenin her yanını görmek için dolaşmaya başladı. Ama bu anda... Karnının içinde küçük bir vücudun kımıldadığını duyar gibi oldu. Gebe olduğunu anladı. Yüreği burkulmaya başladı. Yılan beyden ayrılalı çok zaman geçtiği için bu gebelik yılan beyin bir hediyesi olamazdı. O halde bu nereden gelebilirdi? Bu anda ders okuyan çocuklar, sevgili anne, bey babamız bize böyle bir güzel anne getirdiği için çok sevindik demesinler mi? O zaman Ayşe Sultan nasıl bir Karabaht'a uğradığını anladı. Çıplak olduğu için dünya yüzüne çıkamazdı. Ölülerin yurdunda bir yabancı erkekle kalmak da hiç doğru değildi. Ama kendisi ne zamandan beri bu gizli yurtta bulunuyordu? Bunu Pelten Bey'den sorunca dört aydan beri cevabını aldı. O zaman Pelten Bey'den gebe kaldığına hiç şüphesi kalmadı. Pelten Bey Ayşe'nin neler düşündüğünü seziyordu. Yanına yaklaşarak, Allah bizi bir mezarda çırılçıplak birleştirmekle bizi birbirimize nikahlamış demektir. Şimdi nikahımızı kendi kendimize de kıyabiliriz. Ben isterim ki dünyada ve ahirette birbirimizin yoldaşı olalım. Ayşe Sultan bu sözler üzerine titremeye başladı. Gözlerini yere indirerek, Ya ben evli bir kadınsam bu ikinci nikah nasıl olur? dedi. Peltan Bey, eyvah! Ben burasını hiç düşünmemiştim ama kim bilir belki eski kocanız şimdi yaşamıyor. Ayşe Sultan, ya yaşıyorsa? Peltan Bey, hayatta olsa şimdiye kadar sizi arar bulurdu. Ayşe Sultan, ben de öyle sanıyordum. Yılan Bey hayatta olsaydı sihir gücüyle benim burada olduğumu anlayabilirdi. Aradan birkaç ay geçti. Ayşe'nin doğurma zamanı yaklaşmıştı. Perilerin getirdiği kumaşlardan Ayşe Sultan kendi kendisine bir kat elbise dikmişti. Bir gün Pelten Bey dedi ki sen yeryüzüne çıkarak bizim memleketin başkentine git. Orada babamın sarayına misafir ol. Benim burada esir olduğumu anlat. Sen doğurunca halkı toplayarak büyük bir ateş yaktırsın. Çocuğumuzun gömleğini torunumu yakıyorum diyerek bu ateşe attırsın. ''Bunu görünce düşmanım olan iki peri kendi kendilerini de ateşe atıp yanacaklar. İşte o zaman beni bağlayan büyüler bozulur. Büyülerden kurtulunca serbest kalır, yanınıza gelirim.'' Ayşe Sultan yeryüzüne çıktı. Az gitti, uz gitti. Bir gün o memleketin sarayına ulaştı. Misafirlikle kendisini oraya kabul ettirdi. Bir gün orada bir erkek çocuk doğurdu. Adını Aydın koydular.'' O gece yattığı odanın penceresine mavi bir kuş geldi. Şöyle ötmeye başladı. Babam bilse bu aydın, ruhumun yarısıdır. Annem bilse bu kadın, oğlunun karısıdır. Size benim odamda yerimi verirlerdi. Git anneme, babama bu sırrı söyle şimdi. Mavi kuşun bu sözlerini odada yatan bir siyah tadı işitti. Sabah olunca mavi kuşun odaya geldiğini, misafir hanıma yukarıdaki sözleri söylediği haberini verdi. Ertesi gece valide sultan odaya geldi. Mavi kuşun geldiğini, bu sözleri söylediğini işitti. O da ertesi sabah konuyu padişaha açtı. Padişah da o günün gecesini bekledi. O da gözleriyle kuşu gördü, kulaklarıyla sözlerini işitti. Misafir hanımın kendi gelinleri, Aydın'ın da torunları olduğunu anladılar. Gelini tatlı dille ağırlayarak Pelten Bey'in odasına götürdüler. Yavrusunu da yanına verdiler. Ayşe Sultan, Pelten Bey'in sözlerini padişaha söyledi. Padişah halkı topladı, büyük bir ateş yaktırdı. Torunumu bu ateşe atacağım diye duyurdu. Çocuğun gömleğini çocuk diye ateşe attılar. Bunun üzerine bütün kurtlar, kuşlar, geyikler, kederlerinden tüylerini döktüler, yas tuttular. Bu felakete kendilerinin sebep olduklarını gören iki peri, pe ki Pelten Bey'in düşmanlarıydı, iki beyaz güvercin şeklinde gelerek ateşe atıldılar. Bunların yanmasıyla Pelten Bey'in büyüsü bozuldu. Mezardan çıkarak babasının sarayına geldi. Karısına, çocuğuna kavuştu. Mutlu bir hayat yaşamaya başladılar. Ayşe Sultan'ın bu kocadan iki kızı dünyaya geldi. Şimdi gelelim Yılan Bey'e. Yılan Bey savaşta düşmanları yendikten sonra saraya geldi. Sevgili karısını bulamadı. Çok üzüldü. Hemen ayağına demir bir çarık geçirdi. Eline demir bir asa aldı. Eline demir bir asa aldı. Yedi yıl gitmedik memleket. Aramadık ülke bırakmadı. Sonunda yolu Peltem Bey'in sarayına uğradı. Rastgele Peltem Bey'e misafir oldu. Yılan Bey ile Peltem Bey birbirini görünce çok sevdiler. Peltem Bey yavrularını getirdi, misafirine gösterdi. Yılan Bey dedi ki, bu çocukların annelerini görsem bir zararı var mı? Biliyorsunuz ki ben yedi yıldan beri bu demir çarıkla demir asayla birisini arıyorum. Peltem Bey Ayşe Sultan'ı misafirin bulunduğu odaya çağırdı. Bu iki özlemliler birbirlerini görünce ikisi de bayıldılar. Peltan Bey yüzlerine su serperek bunları ayılttı. Yılan Bey e dedi ki sevgilinizi size vermeye hazırım. Siz ikiniz mutlu olunuz da varsın benim ömrüm cehennemler içinde geçsin. Yılan Bey şöyle cevap verdi. Sizin böyle bir özverinizle amaca ulaşılmaz. İkimizin de emeli Ayşe Sultan'ın mutlu olmasıdır. O hangimizle mutlu olabilirse onunla yaşaması gerekir. Şimdi her üçümüz hamama gidelim. Onun eline bir tas su verelim. Suyu kimin ayağına dökerse onun istediği anlaşılır. Pelten Bey'in de bütün istediği sevgilisinin mutlu olmasıydı. Düşünceyi doğru gördüğünden söylenilen şeylere razı oldu. Üçü birlikte sarayın hamamına gittiler. Çocuklar da kendi mutluluklarının tehlikede olduğunu sezerek arkalarından ayrılmıyorlardı. Pelten Bey Ayşe Sultan'ın eline su dolu bir tas verdi. Ayşe Sultan'ın rengi kül gibi bembeyaz olmuştu. İki genç şehzadenin benizleri dağıtmıştı. Kalpleri hızlı hızlı çarpıyordu. Ayşe Sultan özlemle gözlerle yılan beye baktı sonra döndü. Sevecen bakışlarla yavrularını seyretti. Görülüyor ki ruhunda iki şiddetli sevda çarpışıyordu. Sevgilisi yılan beye olan aşkıyla yavrularına olan sevgisi birbirini alt etmeye çalışıyordu. Ayşe Sultan yüzyıllar kadar uzun süren sonsuz bir an içinde kararını verdi. İki şehzadeye doğru ilerledi. Ağzından şu sözler döküldü. Ak bahtım, altın tahtım yılan bey, çaresiz çocuklarımın babası pelten bey. Ayşe Sultan bu sözleri söyledikten sonra tas içindeki suyu pelten beyin ayağına döktü. Kahraman kadın aşkını yavrularının mutluluğu için feda etmişti. Yılan Bey üzüntüsünden eğildi, kıvrandı, yeniden bir yılan şekline girdi. Özlemli bakışlarla Ayşe Sultan'ı süze süze hamamın bir deliğinden daldığı gitti. Ayşe Sultan da ağlaya ağlaya yavruları için aşkını feda eden büyük özverinin acısıyla odasına geldi. Her sabah orada kıbleye doğru diz çökerek Yılan Bey'i başka yüzden mutlu etmesi için saatlerce Allah'a yalvarıyordu. 送